ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taalanın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Her zamanki gibi bir duayla başlamak isterim yine bugünkü tefsir programımıza bizleri Kur'an-ı Azim nasiplenebilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle hamdolsun. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Azim ayeti celilelerinden nasiplenebilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün enerjinize ecir ve sevap ikram etsin inşallah rahman. Rabbim bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip olmaya kılsın. Bugün Subhanehu ve Teala müsaade ederse, Bakara Suresi'nin 43. ayeti kerimesinden başlamak üzere devam edeceğiz inşallah. Lakin 43. ayeti kerimeyi daha iyi anlayabilmek için kardeşlerim, değerli dostlarım önceki ayetleri şöyle bir hatırlamak gerekir. Hani Allahu Teala öncelikle Beni İsrail'in bilir kişilerine hitaben Virgül demiştik. Hatırlıyor musunuz? Ondan sonra o dönemde yaşayan Yahudiler ve onların üzerinden de genel olarak bizleri kapsayan ve bağlayan bir hitapla Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Azimuşşan'a iman etmeye davet etmişti. ''Aminu bima enzeltu musaddiqen lima ma'akum.'' Yani bizim size indirdiğimize, benim size indirdiğime iman edin. Şimdi 43. ayeti kerime şöyle başlıyor kardeşlerim. Bunu bir yere not edin. Yani Allah Azze ve Celle'nin Beni İsrail'in bilir kişileri, Beni İsrail, Yahudiler. Yani Beni İsrail derken de kastım Yahudi müntesipleridir yani. Onlar ve o dönemde Kur'an indiğinde muhatap olan kimseler ve bizler. Subhanuhu ve Teala 43. ayeti kerimede o aqimussalata ve ve Namazınızı kılın, ikame edin. Zekatınızı verin. Ruku edenlerle birlikte ruku edin. Şimdi bu ayeti kerimenin izah edilecek neresi var ki hocam diye bir sual yönetecek olursanız aslında namaz zekat ve ruku, hepimizin bildiği terimler olmakla birlikte bu ayetin bize sunduğu bir takım azıklar var. Ve biz de bundan nasiplenebilmek adına inşallah bu ayeti kerimeyi biraz süzmeye çalışacağız. Şimdi ne dedim az önce girizgahta konuşmama? Dedim ki ilk önce bir üstteki ayetlerde Allah indirdiği, inzal buyurduğu Kur'an'ına iman etmeye davet etti. Aminu. <gülüyor> Bunu yazdık bir yere. Ardından gelen ayeti kerime de Allah Azza ve Celle yine aynı muhatabı hitabına, karşısına alarak der ki, اَقِمُ الصَّلَاهُ اَتُ زَّكَاءُ وَرْكَعُوا مَعَرَّكَعِينَ Biz buradan neyi anlıyoruz Kerim kardeşlerim? Hatırlar mısınız? Ta tefsir derslerimizin Başlarındaki konuların bir tanesinde bir üçgen formül vermiştim. Yer yerde lazım oluyor değil mi? Aynı matematik formülü gibi. Yani daha iyi anlayabilmek için lazım olacağına inandığımız o formül gün gün inşallah faydasını görüyoruz. Yine aynı. Bakın o formülü üçgen formülü hatırlayacak olursak ne dedik? Allah Azza ve Celle teslimiyet ve teslimiyetle birlikte bir amel. Böyle bir üçgen çizmiştik. Şimdi Allah Azze ve Celle öncelikle Kur'an'ına imanının ardından imanın gerekliliklerini yerine getirmeyi istiyor muhataplarından. Biz bu ayetten bunu anlayacağız. Her ne kadar müfessirler namaz, zekat ve rukuyu tariflerken rukuya bildiğimiz ruku manasını verirlerken fiili olarak bir hareketi genel ağırlık ise şudur. Yani orada teslimiyetin nişanesi anlamındadır ruku. Yani me'arrakein derken de dikkat edin. Ruku edenlerle ruku edin. Yani iman edip Kur'an'a şana iman etmiş. Onun indirdiklerine ve gelen ayeti kerimelerine teslim olmuşlar ne yapıyorsa sizde teslimiyetin nişanesi ne gerekiyorsa onu yapın demektir ayet kerime. Bunu anlayacağız. Bugünkü bu ayet-i kerimenin azı bu. Bize hediyesi bu. Yani eğer ki bizler Kur'an'ı azimuşşan'a iman etmemiz bizden talep ediliyorsa, bu imanın gerekliliklerine yerine getirmeyi talep eden bir ayet-i kerimedir. Yani kısacası Allah Subhanahu ve teala, Yahudilerin ve bilir kişilerinin üzerinden bize de aynı zamanda diyor ki, siz iman ettiğinizi söylüyorsanız ve ben size iman etmeniz için bir Kur'an indirdim, bir kitap indirdim, ayetler indirdim, dâreyn saadetinizi temin eden hidayet kaynağı indirdim. Siz buna iman ettiğinizi iddia ediyor, söylüyorsanız, o zaman وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكَيْنِ اَقِمُ الصَّلَاةِ وَاَاتُ الزَّكَاهِ Yani bu dinin, o Kur'an'a azimuşşan'ın bu kitabın gerekliliği ne ise iman etmenin gerekliliği ne ise onu yapanlarla birlikte yapın tabi bu ayeti kerimeyi bu şekilde yorumlarken kerim dostlar aklıma Habeşli köle yasar geldi kim yasar Hayberin fethinde Müslüman olan, Yahudilerin e, tırnak içerisinde mallarını, hayvanlarını güden Habeşli bir köle. Bu aklıma geldi. Dedim ki, alnı secdeye değmemiş şehit diye geçer tarih kitaplarında. Lütfen not edin. İşte bu, bizim bu ayeti kerimeye mutabık düştüğünü düşündüğüm için paylaşmayı eğledim Kerim dostlar. Şimdi ne yaptı Yasar? Ayet-i kerimeyi hatırlayın. E'minu aqimussalata ve Yani teslimiyetin nişanesi neyi gerektiriyorsa yapanlarla birlikte onlar iman ettiler. Bakın yapıyorlar. Siz de hemen harekete geçin. Bu ayetin manası bu. Yasar Hayberi muhasara eder Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Orada çobala, çobanlık yapan, güden, yesar Allah'ın Resulünü görür ve der ki, siz burayı niye kuşattınız? Yani bu kaleyle alıp veremediğiniz ne? Der ki ben alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberim. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Ve Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam başlar davetini anlatmaya Ardından, dikkat edin kardeşlerim, Yesar der ki ben iman ettim. اشهدوا اللâ ilâhe illallah ve اشهدوا enne Muhammeden Resulullah. Bakınız, bir talep söz konusu. Nedir o? İman. Allah'ın Resulü bir şey arz etti, Yesardan bir şey istedi, o da iman etti. İşte Yesar bize şimdi bu ayeti şerh ediyor. Diyor ki ya Resulallah, ben şimdi ne yapayım? Ayet ne diyor? Teslimiyetin nişanesi olarak ne yapıyorsa o insanlar onlarla birlikte gereğini yap. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam yasarın eline bir kılıç uzattı dedi ki biz şu anda cihat ediyoruz. Bizim şu anda görevlendirildiğimiz yapacağımız iş bu. Bakınız yasar alır kılıcı gider Ali radıyallahu anhın arkasında şehit düşer. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam fethettikten sonra savaş meydanını gezerken yasarı görür. Yasar şehit olmuştur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dizlerinin üzerine çöker. Tam yasara bakmak üzereyken sahabelerle birlikte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yasardan yüzünü çevirir. Der ki ya Resulallah bir sıkıntı mı oldu ki sen yasardan yüzünü çevirdin? O şehit oldu. Dedi ki vallahi şu anda Yesar'ın başında iki tane huri onun ağzını yüzünü tozları temizliyor. Biliniz ki bir şehit yere düştüğü zaman ölmek üzereyken şehitliği esnasında iki tane huri gelir. Ve yüzündeki tozları, kanları, kirlilikleri temizlerken senin Allah Azze ve Celle ve onun dini için çarpışırken Toza bulanmış yüzünü bulayanların da tozunu Allah bulasın. Allah Azze ve Celle seni öldürenleri kahretsin ve öldürsün. Biliniz ki bu bunun için iner. Ve ben huriler onunla oynaşırken bakmaktan ucubettimler der Allah'ın Resulü. Ve döner sahabelerine der ki işte yasar. Alnı secdeye değmemiş şehittir. Onun anladığı bir iş vardı. Verdik, yaptı. Ve Allah Azze ve Celle'nin katına şehit olarak yükseldi. Subhanallah. Ne yaptı? وَرْكَعُوا مَعَرَّكَعِينَ Allah Azza ve Celle'ye iman etti. Halin ilmi, hani durum vaziyeti diyoruz ya, o esnada yesarı o ilgilendiriyordu. Abdest almadı. Belki elini yüzünü sahabeler gibi yıkamadı. Hiç zekat nasip olmadı. Ama şehit oldu. Ne yaptı? Millet ne yapıyorsa Râki'in yani ruku edenler teslimiyetin nişanesi gereği millet ne yapıyorsa aynısını yaptı ve Allah katına şehit olarak yükseldi. Rabbim bizlere de aynı basireti ve anlayışı ikram etsin kardeşlerim. Yani kısaca bu ayeti kerimeden şunu anlayacağız. İman, teslimiyet ve beraberinde ne yapılması arz ediyorsa, gerekiyorsa Allah Azza ve Celle'ye iman eden olarak onu yerine getirmek kerim kardeşlerim. 44. ayeti Celîle-i ise Allah subhanahu ve ta'ala ''A <gülüyor> e ta'murunan nasa bilbirri ve tansevna anfusakum'' ''Va antum tatluğuna al kitab, efela ta'quilun'' <gülüyor> ki Allah subhanahu ve ta'ala diyor ki ''A siz insanla ma'rufu, birri'' Yani Allah parantez içerisinde manası şudur Allah'ın razı olacağı işleri emreder. وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi unutur musunuz? Anlattıklarınız size geri dönüş yapmaz mı? Unutur musunuz? Terk mi edersiniz? Yani Türkçesi şu. Bir şeyin yapılmasını istiyorsun, emrediyorsun, onun öyle olmasını telkin ediyorsun, kendin yapmıyorsun. وَاَنْتُمْ تَدْلُونَ kitab. Siz ise Kur'an okuyucusunuz, kitap okuyucususunuz. Yine ben İsrail yani Yahudi muntesiplerini bilir kişilerini hitaben ve tabii ki biz muhatapları da kapsayan bir ayet-i kerime. Yani Kur'an bilirliğisiniz, kitap bilirliğisiniz onların üzerinden söylüyorum. Ve biz de şu anda Kur'an'ın bilirleriyiz. Kur'an okuyanlarız, Kur'an'ı anlamaya çalışanlarız ve siz böyleyken insanlığa iyiliği emreder ve kendiniz yapmaz mısınız? Ve akledin diyor Allah subhanehu ve teala. Efe la Daha doğrusu akletmez misiniz? Şimdi bu ayeti kerime kimi kapsar biliyor musunuz kerim kardeşlerim? Ne dedim? İyiliği emredip birri emredip marufu emredip kendisi emrettiği işi yapmıyorsa bir kimse birileri bir kurum bu ayetin kapsamına girer. Devlet girer mi? Girer. Yönetici idareciler girer mi? Girer. Şahıs girer mi? Girer. Yani bu işi kim yapıyorsa kim ayeti kerimenin hitaben yani mealen emredersiniz ama kendiniz yapmaz mısınız diyor ya kim böyle hareket eder ve ortaya bir tavır koyarsa bu ayet-i kerimenin muhatabıdır. Bu ayet-i kerimeleri yorumlarken ve siz kardeşlerime anlaşılır kılmak için tabir yerindeyse tefekkür ederken bu ayeti kapsamına kim girer nasıl bir örnek vereyim derken ilk önce tefsirul furkanın çıkış gayesi aklıma geldi bizi elhamdülillahi rabbil Alemin, tefsiri farklı bir format kılan Kur'an-ı Azimuşşan'ın Allah Azze ve mesajlarını ve inatlarını ve inatlarını vakayla ilintilemektir. Öyle değil mi? Günümüz vakasında bu ayetleri anlamaya çalışmaktır. Dedim ki öyleyse benim bu ayeti kerimeyi daha anlaşılır kılmam için ilk öncelikle vakadan örnek vermem lazım. Dedim ya, kim hangisi ve nerede olursa olsun bu işi yapıyorsa bu ayetin muhatabıdır. Başımızdaki yöneticiler Aklıma geldi. Dedim ki buradan bir örnek vermem lazım. Şimdi özellikle son günlerde revaçta olan bir kavramı hatırlatacağım size. Hepinizin bildiği onun için hatırlatacağım dedim. Dindar gençlik kavramı. Doğru mu kardeşlerim? Biliyor muyuz hepimiz? Haberlerde, sosyal medyada, internet ve haber portallarında dindar gençlik. Bunu duyduk. <gülüyor> Affedersiniz. Şimdi Dindar gençliği bizim başımızdaki yöneticiler telkin ediyor. Bu da doğru mu kardeşlerim? Evet. Bir dindar gençlik yetiştirmenin gayreti içerisinde olan bir idareye sahibiz şu anda. Dertleri dindar gençlik yetiştirmek. Şimdi ata muruna nase bil birri ve tensun enfusukum. Bunu anlayacağız. Şimdi dindar gençliği emrediyorlar. Böyle bir gençliğin olmasını telkin ediyorlar. Bir de haber portallarında gezerken şöyle bir haber rastlıyoruz. Subhanallah. İlintileyin lütfen. Siz anlamaya çalışın ayeti kerimeyi. Siz yorumlayın daha doğrusu. Haber şu. Bir baba 18-19 yaşında olduğu söylenen liseli bir kızı eve geldiğinde bir erkekle uygunsuz, çok affedersiniz gayrı meşru bir ortamda yakalar. Bir düşünün, istirham ediyorum, Allah rızası için bir tasavvur edin. Hepimiz çocuk sahibiyiz, evlat büyütüyoruz. Bir babanın haleti, ruhiyesini siz tasvir edin. Subhanallah, kızını o halde yakalayınca tutuyor, bir tane tokat vuruyor kızına. Kızı gidiyor, karakola şikayet ediyor. Daha doğrusu, babası kolundan götürüyor, kızını devlete şikayet etmek istiyor. Diyor ki, ben kızımdan memnun değilim. Bu yanlış bir iş yaptı. Bunun cezasını verin. Çeviriyor polis çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor dosyayı. Diyor ki amca senin kızının böyle yapmış olduğu işi suç duyurusunda planacağımız bir kanun yok ki. Yok. Böyle bir kanun yok. Kız hemen sözü alır diyor ki öyleyse ben şikayetçiyim babamdan. Bana niye tokat vurdu uğramaz. Babası tam 1200 TL cezaya çarptırılıyor. Subhanallah. İnanın o tokatı devlet atmalıydı, devlet. E ta'murunan nase vatan ve tansavuna enfusakum. Sen dindar nesilden ve gençlikten mi bahsediyorsun? Öyleyse zina zeminini hazırlamayacaksın. Antidindar gençliğin zeminini hazırlamayacaksın. O zaman oturur bu ayetin muhatabı olursun. Le Allah. İşte bu ayet böyle anlaşılmalı. Onun için kerim kardeşlerim, bu ayeti kerimenin kapsamına kim giriyorsa bu manada iyi değerlendirmek ve etüt etmek lazım. Düşündüm. Haberin üzerinde çok tasavvur ettim. Vallahi üzücü. Eseftir yani. Bir düşünün baba kızının halini devletine şikayet ediyor. Dindar gençlik yetiştirmeyi telkin eden, vaadeden devletine şikayet ediyor. Kızını o halde uygunsuz vaziyette değerlendirecek kanun yok. Üstüne üstlük bir de 1200 lira ceza öde bakalım. Allah bunun hesabını sormaz mı? Sormaz mı kardeşlerim? Vallahi sorar. Şimdi kerim dostlar bu ayet-i kerimenin izahı var şüphesiz şer'i izahına geçmezden evvel yine anlattığım vaka bana bir kıssadan hisseyi hatırlattı paylaşayım olmaz mı? hem inşallah kıssadan hisse adı üstünde ders çıkartırız Eflatun ve Sokrat biliyorsunuz çok şeyler böyle iki filozof birbirlerine çok atıp tutarlar bir gün Sokrat arkadaş topluluğuyla birlikte oturur ve ciddi bir münazara ve müzakere yaparlarken Eflatun gelir Sokrat'a der ki Sokrat kalabalıktır yani şöyle bir ortam düşünün Sokrat der geçende bir mecliste otururken arkadaşın bir tanesini ciddi manada azarladın ona kızdın onun hatasını orada yüzüne vurdun onu bir kenara çekip de ona özel olarak söylesen olmaz mıydı? Hemen Eflat'ın da Sokrat'a der ki, etrafına bir bak, sen de bana bunu, beni yalnız gördüğünde söyleseydin olmaz mıydı? <gülüyor> Subhanallah. Yani Sokrat, Eflatun'un insanların içerisinde öğrencisini eleştirmesini niye yalnız yapmadın diye bir tenkitte bulunurken, Aynısını o insanların içerisinde yapana o diyor ki sen de diyor bunu biz yalnızken yapsaydın olmaz mıydı? İşte ata muruna nase bir birri ve tensun bu kabil'dendir. Sen iyiliği emredeceksin. Bir marufu hatırlatacaksın ama kendin bununla amel etmeyeceksin. Şimdi şer'i izahına geçecek olursak biz bu ayetin aslında biz bu ayeti bugün alimlerimiz nasıl anlıyor? İnşallah onu izah etmeye çalışalım. Öncelikle bir kelimesine mana yüklerken dedik ki, maruf, iyi olan, biz buna Allah'ın rızasını kazandıracak ameller de diyoruz. Farz olduğunu sadece farzları da iddia eden alimler de vardır. Ama bu tarifi genelleştirecek olursak diyebiliriz ki Allah'ın rızasını kazandıracak olan ameller bir. Bir de ayet-i kerimenin içerisinde unutmak geçiyor. Yani siz onlara iyiliği emredersiniz ama kendiniz enfusakum yani unutur musunuz kendi nefislerinizi diyor ya. Yani yaptı, yapmasını telkin ettiğiniz işi terk mi edersiniz manasında bir mana vermek lazım. Onu da şununla zenginleştirelim inşallahü rahman. Hani Arap atasözünde de malumdur ya. Likulli şeyin āfetun. Fa āfetü'l ilmi en-nisyānu. Sübhanallah. Müthiş bir atasözü ya. Diyor ki likulli şeyin āfetun. Her bir şey için bir afet söz konusudur. Felaket vardır yani. Her bir şey için bir kötülüğü vardır. Böyle bir olumsuzluk yönü vardır. Kerih görülen yönü vardır. Afeti vardır. Fe afatul ilmi ennisyanu. İlmin ise afeti onu terk etmektir. Unutmaktır. Yani sende bir ilim var. O antum tatluna'l kitab. Sizde kitaba dair malumatlar var, bir yığınak var. Ve sizin felaketiniz bu ilimle amel etmemenizdir. İlimle amelin arasındaki irtibatı kesmeniz ve koparmanızdır. Yine bu ayeti bu atı sözünden hareketle yorumlamaya çalışırsak zenginleştirmek mümkün. Dedim ya bu ayeti kerimenin ilk muhatabı Yahudilerin bilir kişileri öyleyse bizim alimlerimiz de bu ayeti kerimeden ibretler çıkartmalı. Hani... Emreder ama kendisi yapmaz. İlk örnek olarak yine vakadan televizyon programlarında tevhidi ve akideyi anlatan alimler aklıma geldi. Bu manada toplumsal olarak bir özelleştiridir. Alimlerimizi dinliyoruz. Görüyoruz subhanallah mangalda kül koymuyor tabir yerindeyse. Tevhid anlatıyor akideyi anlatıyor. İnsanın dinledikçe dinleyesi geliyor. Ama görüyoruz ki, hayatta kendisinin bununla iştigal etmesi noktasına gelindiğinde, ne diyor ayet-i kerimede olduğu gibi? وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ Ve nefisler unutuluyor. Tevhid akidesini ve inancını anlatan bir alimin, egemenliğin Allah Azza ve Celle'den alınıp beşere teslim edilen, Nizamın, sistemin adı olan demokrasiyi desteklediklerini görüyoruz. Yok mu böyle alimler? Vallahi var. Bu ayeti kerimeyi alimler üzerinden anlamak için vakaya bakmak kafidir. Yine yine aynı televizyon programlarında, internet ortamlarında, sosyal medyada sahabelerin anlatıldığını görüyoruz. Sahabelerin anlatıldığını görüyoruz. Rashid halifeler anlatılır. Ebu Bekir radıyallahu anh, Umar, Osman ve Ali ve anlatılırken batının tarih kitaplarında dahi eşi görülmedi itiraf edilen Ömer'in adaletinden bahsedilir. Der ki onlar yıldızlar gibidir, örnek alınmalıdır. Onların sistemi hayata geçirilmelidir. Dir, dir, dir. Ama sen bu marufu bize telkin ediyorsun da be mübarek adam. Sen Raşid'i hilafetin ikamesi için bir tuğla koydun mu? Bu işte bu ayetin muhatabı olmak değil midir? Etemurûnen-nâse bil-birri ve tensûn anfusakum. Vallahi budur. Marufu emr-ettin? O ölçümü alınmalı. Güzel bir örnekmiş. Raşid Halife'yi takip edersek huzura kavuşacağız, evet. Bunu mu anlatıyorsun? O zaman bunun ikamesi için gel de çorbada senin de tuzun bulunsun. İşte Allah bizi bu halden muhafaza buyursun Kerim kardeşlerim. Marufu emrediyorsak, birri emrediyorsak ilk önce gelin biz amel edelim. Enes radıyallahu an rivayet etmiştir. Ahmet ibni Hanbel. Muhaddis, alim, rahimehullah onun tahiric ciddi bir hadistir. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İsrail'i anlatırken uzunca bir hadiste, diyor ki, Cebrail'le birlikte giderken bir kavme rast geldim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Kavme rast geldim. Kavmin elinde, ateşten yapılmış makaslar, Ateşten, kordan yapılmış makaslar dudaklarını kesiyorlardı. Subhanallah. Dudakları tamamen kesilince Allah yeniden yaratıyordu. Bir daha kesiyorlardı. Ve hiç durmadan bu kavmin işi ateş makasından dudaklarını kesmekti. Cibril'e sordum. Cibril Ey Cebrail bu nedir? Bunlar kimlerdir? Böyle yapıyor olmalarını Neye bağlamak lazım Ey Cebrail Cebrail cevap verir Ey Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Bunlar senin ümmetindendir Bunlar vaizdirler Bunlar hatiptirler Bunlar Kur'an muallimidirler Kur'an okuyandırlar Kur'an'a vakıf olandırlar Ama gel gör ki Söyledikleri ve anlattıkları halde kendileri yapmayandırlar. Allahu akbar. Onlar iyiliği, marufu emrederlerdi. Ama kendileri hiç yapmazlardı. Allah da onları böyle cezalandırdı. Ateşten makas kes. Dudak kesilecek, dudak kalmayınca Allah bir daha yaratıyor. Allah subhanehu wa teala bize eğer ağzımızdan bir maruf çıktıysa amel etmeyi nasip etsin. Ama dedim bu alimleri biz görüyoruz görmeye de bir de Resulün vizyonunda yetişmiş esas muallim Kur'an muallimi nasıl olurmuş onu dedim kardeşlerimle paylaşayım. Bize dedim birisi misafir olsun Kur'an muallimi anlatıldığında iyiliği emrettiği zaman nasıl amel edilirmiş öğretsin. Ve gelen misafirlerimizin aklından da hiç çıkmasın. Öyle bir misafir seçtim. Bize kim anlatsın? Bize inşallah inşallah Salim İbni Ubeyd anlatsın radıyallahu an. Şimdi kerim dostlar ve muhterem kardeşlerim Salim İbni Ubeyd'i daha iyi anlayabilmek için nasıl bir Kur'an muallimi Kur'an okuyan bakın tilavet demiyorum muallim Vallahi onun için birazdan da söyleyeceğim. Yemame'de şehit düştüğünde sahabeler öbek yapmıştır etrafında ve hep birazdan şunu söylemişlerdir. Kur'an'ın dörtte biri gitti. Böyle bir adam anlatacağım. Böyle bir sahabe. Hazreti Ömer halifedir. Salim'i anlatacağız şimdi radıyallahu anh. Halifedir. Sahabeleriyle oturur. Der ki dostlar Allah'tan isteyecek olsaydınız ne isterdiniz? Kim bir şeyler söylemek ister? Sahabenin bir tanesi parmak kaldırır. Der ki ben bir şeyler söylemek istiyorum emir al muminin Der ki tefaddal buyur. Der ki ya Ömer isterdim ki Allah bana şu oturduğumuz oda dolusa kadar altın versin. Ben de bu oda dolusu altını getireyim sana vereyim. Bunu Allah yolunda infak edeyim. Sen de onu fi sabilillah Allah azza ve celle'nin yolu ve davası uğrunda harcasın. Allah da bizden memnun olsun. Ben bunu isterdim. Ömer radıyallahu an şöyle yapar. Ceyyid, ceyyid. Güzel. Bir daha sorar Ömer. Der ki Sizden biriniz yine bir şey isteyecek olsaydı ne isterdi? Oradan yine birisi parmak kaldırır. Der ki ben buyur. Der ki bu oda dolusu atım olsun isterdim. Hep cihat anlayışı görüyor musunuz? İlahi kelimetullah. Bu oda dolusu kadar atım olsaydı ben de getireydim sana vereydim. Sen de koyaydın elçilerini, komutanlarını süreydiniz Allah yolunda cihat edeydiniz. Ben de Allah azze bunun sevabını alaydım. Birisi söz ister ve Ömer radıyallahu anha der ki tabi Ömer radıyallahu ona da ceyyid ceyyid der yani iyi iyi der ki ya Omer dainden beri ceyyid ceyyid diyorsun da herhalde bir şey söyleyeceksin herhalde senin bir isteğin var ve bizden bunu duyamadın İstersen sen söyle olmaz mı yani sen ne isterdin Ömer de ellerini kaldırır der ki Vallahi ben isteseydim Allah'tan şunu isterdim Bu oda dolusu kadar Salim İbni Ubeyd Muaz İbni Cebel Ve Ubey İbni Kaab Gibi sahabelerim olsun Ve onları atlarına bindireyim Ve dünya İslam görsün isterdim Saydığı bu isimlerin arasında bir oda dolusu kadar şu adamlardan olsun dediklerinin arasında Salim İbni Ubeyd vardır. İşte böyle bir sahabe. Allah'ın Resulü Kur'an'ı şu dört kişiden alın. Bunlardan bir tanesidir Salim İbni Ubeyd. Yani Türkçesini söyleyeyim mi Kerim kardeşlerim? Kur'an muallimi, Kur'an okuyan Kur'an hadimi Kur'an'ı yaşayan, anlatan, etüt eden, paylaşan, yürüyen bir Kur'an ve selam. Bakınız. İyiliği emredip de nasıl amel edilirmiş. Günler yemame. Eline sancağı almış Kur'an muallimi. Pısırık pısırık arkada değil yani. Ben ya makale yazıyorum ya. Biz de buradan iş yapıyoruz bu işler yani. Ne olacak? İslam'a buradan hizmet ediyoruz. Koskoca alimim yok böyle bir şey. Kur'an'ın dörtte biri de nitelendirdikleri sahabe radıyallahu anh sancağı almış en önde. Dikkat edin. Sahabe-i gelir. Der ki, Selim, kurban olayım. Biraz safın gerisinde durabilir misin? Sen bu ümmetin Kur'an muallimisin. Sen yok olursan Kur'an'ın yok olmasından korkarız. Yani savaş, savaşmaya da en önde sancakla birlikte değil de şöyle arkalarda kıyıda köşede savaş. İşte Kur'an muallimi sözü alır. Gelin de ondan dinleyelim gerisini. Der ki Ey Kerim kardeşlerim siz bilmez misiniz ki Kur'an-ı Azimuşşan'ın muhafazası salime muhtaç değildir. Bir. 2 Bu meydanlar sancağı alıp pısırık kalma meydanı değil Allah Azza ve Celle uğrunda bedel ödeme meydanıdır. Allahu Akbar. Bitmez. Aynen Kur'an mualliminin gereği bir ifadedir. Dikkat edin Kerim kardeşlerim. Der ki Gün, Kur'an ayetlerini okuyup durma günü değil, Kur'an ayetlerini, okuduğumuz ayetleri yerine getirme günüdür. Eğer ki Allah şahittir, ben bu sancağın gereğini yerine getirmezsem, Kur'an ehlinin, mualliminin, okuyanın, anlatanının en bedbahtı olayım. Allah beni kınasın. Subhanallah. Hiç kimse kendisine... ...beni Allah kınasın diye... ...büyük bir yemin edebilir mi? Edebilir mi? Vallahi edemez. Ama Kur'an muallimi... ...gün... ...Kur'an'ı okuyup durma günü değildir. Çünkü şimdiye kadar... ...Selim Kur'an ayetlerini okuyor. Cihad ayetlerini anlatıyor. Allah Azze ve Celle'nin dinini... ...insanlara okuyordu diyor ki gün artık bunu tekrar edip durma günü değil. Gün okuduklarımızla amel etme günüdür. Eğer ben bu sancağı terk edecek olursam Kur'an aliminin, mualliminin en bedbahtı ben olayım. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun kerim dostlar. Şimdi anladık değil mi? Ha, etemurunennase bilbirr ve enfusakum. Unutmadı bu alim kendisini. İşte biz de bu alimin üzerinden rahman bu ayeti kerimeden almamız gereken azı alalım olmaz mı? Tabi olayın ciddiyetini anlatmak adına da bu ayeti kerime inşaallahurrahman vahametini anlatmak adına iyiliği emredip de kendimizi bundan uzak görmenin nasıl bir felaket getirdiğini göstermek adına. Bukhari'nin tahriç etmiş olduğu bir hadisi paylaşmak istiyorum. Ondan sonra bu ayeti geçeceğim inşallah. Kıyamet günü diyor bir adam getirilir. Ayet önemli olduğu için birkaç Nas'la destekleme uzun gördüm Kerim kardeşlerim. Bukhari takriş etmiştir. Diyor ki kıyamet günü bir adam getirilir. Cehennem narına atılır. Böyle kakalayın böyle ya. O ateşin içerisine düştükten sonra diyor bağırsakları dışına çıkar. Diyor ki o insan dışına çıkan bağırsaklarının etrafında değirmenin etrafında dönen merkep gibi dönmeye başlar diyor hadis. Allah Allah değirmeni biliyorsunuz merkep döndürür ya yaptığı iş sadece o taşın etrafında böyle küçük daireler çizmektir. Diyor ki dışarıya çıkmış olan bağırsağının etrafında bu adam döner de döner. Ateş ehli ona sorarmış. Sen şu bize iyiliği emredip de kötülükten nehyeden değil miydin? O hala dönüyor bağırsağının etrafında. Der ki doğru. Ben size iyiliği emretmesini emrettim de Kendim yapmadım. Size Allah Azza ve Celle'nin nehilerini nehyettim de, yasaklarından nehyettim de, hiç sorma kendim işledim. Onun için de bağırsaklarımın etrafında dönüp durmaktayım der. Allah bizi böyle bir felaketten muhafaza buyursun. Rabbimize göstermesin. Amin. Subhanallah. Siz bu ayetin vehametini gelin de anlayın kerim dostlar. و افلا تعقلون diye biter ayeti kerime ki bu akledenler için bu kanata varmak hiç de zor değildir. 45. ayeti kerimede ise واستعينوا بالصبر والصلاه و انها لكبيره الا على الخاشعين. yardım isteyiniz Allah'tan. Yardım isteyiniz. Neyle? Namaz ve sabır. Ondan sonra da ayet-i kerimede diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala namazdan için Allah'tan hakkıyla korkanlar müstesna herkese ağır gelir diyor namaz. Subhanallah. Allah bizi o haşyet sahibi olanlardan eylesin. Son nefesimize kadar alnımız secdeden kalkmasın inşallah. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ salah. Şimdi bizim bir derdimiz var kardeşler. Biz bir yola çıktık Uzunca bir maraton ve onun sonunda da, o maratonun sonunda da, koşunun sonunda da biz zafer istiyoruz. Doğru mu? İnşallah. Allah bize görmeyi nasip etsin. Böyle bir yola çıktık. Şimdi Allah Azze ve isteyin yardımı diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke Ondan istiyoruz. Zaferi, nusreti, yardımı Allah'tan istiyoruz. Allah'tan yardım dileyin. Nusret dileyin. Ne ile? Sabır ve namaz. Namaz konusunda ihtilaf söz konusu değil. Ama sabır konusunda ihtilaf var. Oruç diyen alimler olmuştur. Yani oruç ve namaza ehemmiyet verin ve bununla birlikte Allah Azze ve Celle'den nusret isteyin. Doğru. Ayeti bu şekilde anlayıp da cihat meydanlarına Oruçla giden sahabe ikramın sayısı bildiğiniz gibi çoktur. Ama sabrı müfessirlerden Allah Azza ve Celle'ye itaatte devamlılık olarak da yorumlayan alimler olmuştur. Allah Azza ve Celle'ye itaatte davasında dinini ikmalinde dinine ait ahkamları yerine getirmede istikrar ve devamlılık olarak da anlanmış yorumlanmıştır ve ben de bu ayeti kerimeyi bu yorumun üzerinden inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım ne dedim şöyle bir örnek vereyim olmaz mı daha iyi anlaşılsın bir okul öğrencisi tasavvur edin okul öğrencisi şimdi bu öğrencinin nihai hedefe varabilmesi için çok uzun bir yolu vardır okul. Ortaokul, lise, üniversite, master, doktora vesaire vesaire. Yani en nihayetinde okuyup da varacağı yer başarı uzunca bir yolculuktur. Peki soru size geliyor kardeşlerim. Bu öğrencinin muvaffak olabilmesinin sırrı nedir? Sürekliliktir. Yani tabir yerinde sabret oğlum ne kaldı ya? Bunu sıktırız değil mi? Sabret ne kaldı şurada? Oruç içinde demez miyiz? İftara böyle az kala, oruç kendisini yıpratan çocuklar için genelde deriz. Sabret ya şunu şurasında ne kaldı? Bak sabır. Yani o işi yapma konusundaki devamlılığı ve istikrarı kastederiz. Allah'tan yardım mı istiyoruz? Dinini hayatımıza yaşamak, tatbik etmek ve itaat konusunda ısrarcı olacağız aynı bir öğrenciyi bu ayetle bu öğrenci örneğin hiçbir zaman kaçırmayın her zaman canlı tutar çünkü bu ayeti kerimeyi böyle yorumlamaya çalışırken devamlılık ve azim ısrarcılık dedim ki bunu gelin bu akşamdan için dedim ki bize ilk vizyon sahibi Kendisini her hususta örnek edindiğimiz Allah'ın Resulü anlatsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. ''Lekad kâne lekum fî rasulillâhî usuvatun hesanetun.'' O anlatsın. Namazda örnek. Gelin, dininde nasıl bir istikrar, azim ve kanaatkar olduğunu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğrenelim. Diyor ki, Rabi, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe'ye geldi... Başladı tavaf etmeye, her şaftında müşrikler geldi, onun dini ve yaptığı ibadetlerle alakalı olarak taciz ettiler. Ve onun yapacağı işlere mani olmak adına bütün işlerini yaptılar. Diyor ki ikinci şaftında davasıyla dalga geçtiler. 3-5 adamla dini hayata hakim kılacakmış. Pah! Böyle. Yani Allah'ın Resulü her şafta bir vakayla karşılaşıyor. Diyor ki 3. veya 4. şafta Allah'ın Resulü Aleyhisselatü diyor çok kızdığını gördük. Yani alnı Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın kızgınlık ifadesi belirince diyor ki Ravi şimdi gidip bir şeyler söyleyecek herhalde. Vallahan Resulullah aleyhissalatü Vesselam müşriklerin üzerine gidiyor. Bakın. Bir mesaj vermek için gidiyor müşriklerin üzerine. Vallahan Resulullah aleyhissalatü Vesselam dimdik azimle karşılarına dikeliyor ve yüksek sesle şu sözcükler çıkıyor ağızlarından. Etesmauni ya meşerü Kureyş vellezî nefsi biyedihi laqad cietkum bizebh. Allahu ekber. Diyor ki, beni iyi dinleyin Kureyş topluluğu, kulağınızı bana verin. Nefsimi elinde tutan kudrete yemin ederim ki, benim gönderilişim boğazlanman pahasınadır. Bu istikrar ve bu kararlılığın nişanesidir. Allah azze ve celle bize böyle bir duruş ve azim ve kararlılık ikram etsin. Ama bu Böyle bir peygamberden, yetişmiş bir sahabeden de örnek vermeden geçmek olmaz. Dedim ki bize bugün, Allah Azza ve Celle'nin işini, dinleyin kardeşlerim, Allah rızası için, işini, emrini yerine getirirken, ona mani olan hususları ekarte edip, azimliliğini, kararlılığının sahabelerde nasıl yerleştiğini anlatacağım inşallah. Çünkü onu Resulullah'ın öğrendi. O vizyonun sahibi peygamberdi aleyhissalatu vesselam ve sahabelerine bunu öğretti. Bize misafir olacak olan bize kim anlatsın? Muaz İbni Amir anlatsın. Yahut da Muaz İbni Amr diye de geçer. Ne yapmıştır bu sahabe? Muaz Bedir'de Abdullah İbni Mesud'dan dinleyelim. Diyor ki geldi hatta yaşı biraz genç olunca yani büyüklere artık o dönemde nasıl hitap edilirse amcacığım, ağabeyciğim bana Ebu Cehil'i gösterir misin? Görmemiş ki Ebu Cehil'i. Ensardandır. Der ki ne yapacaksın Ebu Cehil'i? Sen bir söyle diyor sen bir söyle. Birazdan diyor meydan kızışacak. Ben bir bileyim Ebu Cehil'in kim olduğunu. Diyor ki bak şu iri adam gördün mü o? Eyvallah. Muaz ibn Amir savaş meydanında savaş başlar başlamaz Ebu Cehil'in üstüne gider ve Allah Azze ve ona bir güç verir ve Ebu Cehil'in ayağını kopartır. Rivayete göre de o kan kaybından dolayı zaten Ebu Cehil ölmüştür. Allah ateşini bol etsin onun. Ayağını kesmiştir. Ve diyor ki Muaz'ın kendisi ayağını kestim. Böyle bir sevinç beni diyor kaplamışken oğluymuş mer. sonradan öğrendim İkrime Geldi diyor kolumun aha burasından kılıcını vurdu ve kesti. Diyor ki hiç aldırış etmedim. Diyor Allah'ın izniyle civet meydanına tekrar döndüm ve savaşmaya devam ettim. Ama bir şey hissediyorum bana ağırlık yapıyor. Diyor ki döndüm baktım. Beni cihattan alıkoyan, bir deli parçasına sallanan bir kolun var. Ayağımla diyor Allah'ın dininden, Allah'ın cihadından alıkoyduğu için, bir ayağımla üstüne bastım, o deri parçasını kestim, ve benim cihadıma diyor mani olmaktan onu kurtardım. Subhanallah. Allah Azza ve Celle'nin bir hükmünü, yerine getirme konusundaki, Sabra, azamete ve kararlılığa bakın. Diyor ki: "Sonradan fark ettim bir şey ağırlık yapıyor. Baktım ki deri parçası sallanıyor. Daha fazla mani olmasın ayamla tuttum diye o parçayı da kestim. Ondan sonra adı zaten Çolak Muaz olmuştur onun." Allahu akbar. Bu ayet böyle anlanır. "Ostainu bis sabr ve salah Allah da onlara yardımı ikram etmiştir. Onlara meta nasrullah" Gereği Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin yardımı yakındır. Ve onlar mazhar oldular değil mi kardeşlerim? Bizde mi mazhar olmak istiyoruz? Yapacağımız iki şey var. Bu ayetten hareketle. Namaza devam. Alnımız namaz görecek. Alnımız secde görecek. Kalkmayacak secdeden. Sımaları fi vecûhihim min Onların diyor secde izleri simalarından alınlarından belli olur. Biz de belli olanlardan olalım inşallah. İkincisi sabır. Allah Azze ve celle'nin dinini ikmal etmede ve bu hususta hangi zorluk ve sıkıntı olursa olsun kararlılıkla devam etmek Allah subhanahu ve teala bizlere bu ayetlerden azık edinebilmeyi nasiplenebilmeyi nasip etsin Allah subhanahu ve teala kerim kardeşlerim çok değerli misafirler bana öncelikle söylediklerimle amil sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın Rabbim bizlere şu dünya gözüyle Kafirlere ve Allah düşmanlarına dünyanın dar, biz Müslümanlara, müminlere de dünyanın geniş geldiği, Allah Azze ve Celle'nin arzının geniş geldiği günleri görmeyi nasip etsin bizlere. Emektarlarından eylesin bizleri. Sabırla ve namazla Allah Azze ve Celle'den isti'an dileyebilenlerden olmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah Subhane Teala taksiratlarınızı aff ve eylesin. Kerim kardeşlerim. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun. و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته